Bugün iman dersinin 106. dersindeyiz. İmanın da iman derslerinde de imanun rükünlerindeydik. Kaçıncı rükündeyiz? İmanın rukunda da üçüncü rükündeyiz. Yani de 3. rükündeyiz. O nedenle melekleri iman. Melekleri imanda da 3. dersteyiz. Rukun derslerinde de, rukun dersleri gerçek 6 rukundur. İmanın 6 tane şartı var ama bu şartlar bir derse bitmiyor. Maalesef mi diyelim, elhamdülillah diyelim, herhalde hamd olsun diye Allahu Teala. Demek ki bazı daha fazla detayı var işin içinde. Uzatıyoruz, hatta anlaşılsın diye. Onun için rukunlarda da de 16. dersteyiz. Meleklerden de üçüncü dersteyiz. Biz kısacası iki derste neyi anlattık? melekler anlattık. Meleklere iman etmek vaciptir. Kim meleklerin imanını inkar etse, varlıklarını inkar etse kafir olur. İman şart nedir dedir, Olmasa olmazdır. Eğer kabul etmiyorsa kafirdir. İşi bitmiştir. Eydir melekler nedir? Meleklerin allah Subhanahu Teala varlıklarıdır allah Teala dedik, üç tane varlık canını yaratmış bu dünyada. O da nedir? İnc, cin, melek. Cismi mükelleftir. İnc, cin, melek mükellef değil. İnsanı çamurdan yaratmış, cinni ateşten yaratmış dedik, melekleri de nürden yaratmıştır. Melekler nerede ikamet ederler? İnsanlarla cinler yerde ikamet ederler. Melekler de semada ikamet eder. Birinci dünya saması. Cinler dünya samasında turatabilirler ama onu geçemezler. Melekler birinci dünya, dünyaya da inerler çıkarlar. Birinci dünya samasından asıl yerleri Rabbimizin yedinci samaya aşak kadar, Orada melekler var. Sayılarını Allah bilir dedik. Bunlar Allah Teala'nın askerleridir. Allah Teala bunları Ve melek de dedik ki ne erçektir ne dişidir. Çok almazlar. Allah bunları yaratmış, Allahu u Teala'nın işinde koştururlar ve allah Teala'ya hizmet ederler. Allahu u Teala'nın işlerini onun emriyle bütün Allahu u Teala'nın emirlerini yere getirirler. Asıl görevleri bunlar ibadet etmektir. Tabi Allah'ın bütün emrini getirmek yere ibadettir. Allah dese gidin bilen çafiri yok edin bu da ibadettir. Allah dese filan insanı kurtarır bu da ibadettir. Allah'ın bütün emri ibadettir. Yasaklarının önünde durmak ibadettir. Melekler de sadece ibadet olmağı için yaratılmışlar. Seçim hakları dedir yoktur. İsteseler de isyan edemezler. Çünkü edemezler. İsteyemezler bile. Evet. Bu böyledir. İki derste detaylılara detaylı olarak açıkladık. Şimdi bugün üçüncü derste Allah özür varsa bir gün bitirmeye çalışacağız. O da nedir? Meleklerin görevleri. Bu da neden biz şimdi meleke iman nedir? Olması olmazdır. O zaman melek nedir? Hepsini bilmemiz lazım ki hepsini iman edelim. Yarın biz bir tane gelse dese meleklerin bir görevlerini inkar etse ne olur? Meleki inkar etmiş oluruz. Çünkü bu melek iman, meleke iman bir pakettir. O paketi biz akıl ürününden çıkartamayız. İmamlarımız, hocalarımız böyle uygun görmüş diyemeyiz. Bu nedir? Şer'i peçete var. Allah ve Resulü bunu böyle haber vermiş. Ashab ehli sünnet bunun üzerine icma etmiştir. Bu budur. Onun için buna bir göz atmamız lazım ki şartımız doğru olsun yerine gelsin. O görevlerini de bitirsek iman paketi tamamlanır. Biz neye iman ediyoruz? O zaman ne olur? Haçım oluruz Allah'ın. Şimdi kardeş okusun o paragrafı, ondan sonra tek tek bu görevleri açıklarız inşallah. Meleklerin pek çok çeşidi vardır. Kimileri arşı taşımakla, kimileri vahyi ulaştırmakla, kimileri dağlarla görevlidir. Kimileri cennetin, kimileri cehennemin bekçisidirler. Kimileri kulların amelini tespit etmekte, kimileri müminlerin, kimileri kafirlerin ruhlarını etmekle, kimileri de kabirde kula soru sormakla görevlidirler. Onların müminler için istiğfar eden, onlara dua eden ve müminleri sevenleri olduğu gibi ilim meclislerinde ve zikir halkalarında bulunup da onlara kanat gelenleri de vardır. Kimileri insanla beraber olur, ondan hiç ayrılmazlar. Kimileri kulları hayırlı işler yapmaya çağırır. Kimileri salihlerin cenazelerine katılır. Kimileri de müminlerle birlikte savaşır ve onlara Allah düşmanlarına karşı cihatlarında destek verirler. Salihleri himaye etmekle onların sıkıntılarını gidermekle görevli melekler olduğu gibi azatla görevli melekler de vardır. Tamam, bitti mi? Melekler pek çoktur. E, onların... Tamam, o bitti. Tamam. Evet, bu meleklerin görevleridir. Bunları tek tek açıklayacağız bu görevleri. Biraz daha bakalım nedir bu görevler? Delilleri de. Çünkü itikatta her şeyin delil olması lazım delili olmayan itikad olmaz bak fıkhi meselelerde Allah Teala bu konuyu esnek koymuştur fıkhi meselelerde evet halal haram bellidir ama güncel meselelerde kıyas var ölçü var bir güncel mesele olur neye göre bu halaldır haramdır ne deriz kıyas ederiz ölçeriz deliller var genel kaideler var kurallar var o kurallara, ölçülere göre hüküm verilir. Burada da esneklik var. İştihat kapsı açıktır bazı meselelerde. Açık meselelerde değil. Bazı meselelerde bu İslamiyet burada esnekliği vermiştir. İştihat kapsını aralamıştır. Ama itikad meselesinde yoktur iştihat kapsı. Bir artı birçi. Yani siyahtır yan beyaz, Öyle bir şey olmaz. Yani var delili, inanırız yani yok, yok kusura bakma deriz inanmalıyız velev bunu hangi böyük alimde desin onun için itikad bu itikad meselesinde delil lazım şimdi bu meleklere de iman imanın şerti olduğu için delil lazım bize bakalım nedir bunlar birinci görevleri ben biraz daha değişik gideceğim bu görevlerden birinci görevleri nedir meleklerin Allah wa teala en büyük görev nedir en büyük meleke vermiştir. O da nedir? Elçiliktir, değil mi? En şerefli görevdir. Nedir? Allahu Teala'nın elçisi oluyorsun. Yani sen Allahu Teala'dan mesaj getiriyorsun, bir deneden biri bir, bir, bir yerden bir yer Allahu Teala'dan bir tenevi götürüyorsun. Bu nedir? Bak, dünya krallarında da, hükümdarlarında da elçiler ne olur her zaman hükümdara yakın olur. Onun için Allahu Teala'nın elçi melekleri var. Bunların da başı nedir? Cibril aleyhisselam'dır. Bunlar da yaparlar. Cibril aleyhisselam Aslında meleklerin en büyüklerinden biridir Ayrıca özel bir yeri var. Ayrıca neyi var? Özel bir görevi var. Elçilerin başıdır. Genelde bütün risaleleri Cibril aleyhisselam getirir. Onun yanında da Cibril'in yanında da yardımcıları var. Tabiri caiz ise, Onlar da bazen ne getirirler? Risale getirirler. Çünkü bazen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadislerde e, hadis sayı kitaplarda geçerken bazen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bana bir melek geldi böyle haber verdi. Yani dedi Allah böyle istiyor. Böyle hadislerde var. Ama ana, ana Risale'yi ana mesleci, elçilgi için yapar Cibir Aleyhisselam? Onlar nedir? Azdır, istisnadır. Bununla da ilgili bununla da ilgili Allah subhanahu teala hikmeti gereği bunlardan elçi seçmiştir. Ayetler var. Mesela Fatır suresinde Elhamdülillahi Fatirissemâvâti vel ardi Câilil melâiketi rüşûle Hemdolsun Allah'a çünkü yeri gögü yaratan Allah'a o Allah'a hemdolsun çünkü yeri gögü yaratmış meleklerden de elçileri yapmış. Şimdi anlaşıldı mı? Meleklerden de elçiler yapmıştı. Demek ki Allah subhanahu teala elçi getirir. Diğer ayette, Hac surasında 75. ayette Allah'u yastafi minel melâiketi rusule kendi meleklerinden seçkin meleklerinden elçi seçer kendisini. Bu nedir? Buna biz inanıyoruz. Yani kim peygamberlere Allah'ın emrini getirir? Kim getirir? Elçiler getirir. Ey o elçiler kimdir? İnstir, cindir, nedir? Hayır. İnst değil, cin değil. Nedir? Melektir. O melekleri de Allah subhanahu aleyhi ve seçer. Cibril aleyhisselam dedik ki bu meleklerin başıdır. Onu da Allah subhanahu aleyhi ve sellem Bakara surası 97. ayette Kim Cibril'e düşmanlık yapıyorsa Allah-u Teala diyor. Kim yapıyor düşmanlığı Cibril'e? Dedik Beni İsrail. Çünkü Cibril azapları beni İsrail'e indiriyordu. Azap ayetlerini indiriyordu. Cibril'i sevmiyorlar. Diyorlar hep Cibril azap ayetlerini indiriyor. Bizim için. Çünkü siz de hep Allah'a karşı geliyorsunuz. Caza çeşilir Cibril getirir Hazret e, Musa'ya. Sevmiyorlar Cibril'i. Düşmanlığı yapıyorlar. Onun için diyor ki Allah Teala kim gibile düşman ise onu onu Allah Teala nazel etti ale kalbika bi'iznillah. kalbine gönderdi. Musaddikan lima beyne yedeyhi ve ve Cibril'i gönderdi senin kalbini ne yapsın sabit kılsın musaddikan bima beyne yedeyhi. Elindeki olan şeriatla Kur'an ve sünneti de ne yapsın? Tespit etsin senin kalbinde. O Kur'an'da nedir? وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ Mümillere nedir? Müjdedir. Demek müjde ki müjdeyi kim getirir? He? Dost getirir. Cibril müminlerin dostudur. Ben İsrail neydir? Düşman Onun için biz Cibril Aleyhisselam'ı severiz. Bütün Allah'ın dostları da bizim dostumuzdur. Cibril'in mekalesi ile ilgili çok ayetler var. Ve onu, Rabbı Alâmin, nəzal nəzal nəzal nəzal bizi Ruhu Alâmın, Allahın Rabbı Alâmin, nəzal nəzal nəzal bizi Ruhu Alâmın, Allahın 195 ayet diyor ki bu Kur'an Rabbil Alemin'den inmiştir. Rabbı ruhul emin nəzal Cibril Aleyhisselam'ın da Kur'an'da birçok adları var. Biri de nedir? Ruhul emindir. Ruhul emind senin kalbini indirmiştir. Vasıfediyor Kur'an-ı Kerim. Evet Cibril'in görevi nedir? Vahidir. Bu birinci görev. İkinci görev meleklerin nedir? Melaiketu hameletil arş. Arşı taşıyan melekler. Rabbil aleminin arşı dedir nerededir? yedinci samanın üstündedir. Yedinci samada ne var? Cennet var. Cennetin üstündedir, Rahman'ın arşıdır. E Rahman'ın arşını kim taşıyor? Melekler taşıyor. Eydir biz nasıl taşıyor? Davamlı taşıyorlar. Bunları bilemeyiz. Ama ayette geçtili gibi demek Rahman'ın arşını melekler taşıyor. va taşıyacaktır da. Zahiren böyledir. Ama nas yoktur bunda ama ayetlerin zahiri müne iha ediyor. Eydir niye melekleri taşıyor, geri gövü ben dikmesiz duruttum. E bu Allah'ın hikmetidir. Azamatıdır. Bunu bilemeyiz. Bunu çok merak ediyorsak ne yapmamız lazım? Sabretmemiz lazım. Teslim olmamız lazım. 20-30 sene sonra bir tarafa geçer bunlar hepsini öğreniriz. Onun için bir intihar tarlasıdır sabredeceğiz. Allah'a inanacağız. Allah'ın elçisine inanacağız. Onun için Allahu Teala'nın neyi var? Hameletul arş. Rabbin arşi taşıyan melekler var. O da ayetlerde geçiyor. Mesela Gafir suresinde اَلَّذ۪ينَ arşa, الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ rabbihim". وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُونَ Bakın baya çok azim bir ayettir. Bütün ayetler azimdir. Ama bu bizim için şu anda çok azim bir ayetlerdendir, Özellikle müminler için. Diyor <gülüyor> <gülüyor> ki, اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ Olay ki arşi taşıyorlar. Kim arşi taşır? Melekler. Yani arş Allah'ın semasında ne cin var ne ins var. Kim var? Melekler var arşi taşıyanlar ve men havlehu bir de arşi taşıyanların etrafında da melekler var tabi. Dedik yerde her yerde diğer derste dediğimiz gibi dört parmak yer yoktur samada ille bir melek şücde ediyor. Melekler her yerde. De. Ne yapıyorlar? Ayette haber veriyor. Arşi taşıyanlar ve etrafındaki, bütün sama dünyasındakiler ne yapıyorlar? Yusebihune bihamdi rabbihim ve yu'minune bihi ve Allah'a iman edip ve tesbih ediyorlar. Tesbih nedir? Allah'a bütün eksiklikten tenzih ediyorlar. Allah-u Teala nedir? Mutlak mükemmel bir sıfatı var. Tenzih ediyorlar bütün eksiklikten Rabbil alemi Ortak koşmaktan, bütün eksiklikten tenzih ediyorlar. İstiğfar ve tesbih yapıyorlar. Sonra ne diyor? وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُونَ Allah bizi ne kadar seviyor Bakın. Allah'ın has varlıkları, melekler, bir de hameletul arş, Allah'a en yakın olanlardır. Ki arşi taşıyorlar ve onun atrafındaki bütün melekler kimi istikfar ediyorlar ediyorlar? müminler için. Yani sen mu'min olsan Allah'ın semasında sayısız melekler senin için istikfar ediyor hata yaparsın. O zaman Allah'ın dostu helal melek istiğfar et. Velidina ve istigfarun lillezina İman sahibi olmasan istiğfar yoktur sana. Hakiki mümin olacaksın. Müslüman değil, mümin olacaksın. Mümin, Müslümandan bir kademe öteydi. Müslüman nedir? Düz Müslüman. İslam'ın şartlarını yerine getiriyorsun. İman nedir? Sen Allah'ı görmüyorsan hakkıyla Allah seni görüyor. Onun için iman derecesi ezizdir. Herkes bu dereceye ne yapması lazım? Kolları sıvayıp bu dereceye, bu alana girmesi lazım. Bu da çi alandadır dedik. Birinci başlangıcı ikinci neydir? Muntahası Sonu. Birinci başlangıcı girdin, imanın şartlarını yerine getirdin. Sonu nedir? Sonu muhsün derecesidir. Onun için iman şarttır. İman neyle de olur? İtikat, inanacaksın Allah'ın emrine, dilden ikrar edeceksin ve amellerini ortaya koyacaksın. Yoktur böyle ezbere ben iman ediyorum, bitti kurtardım. Hayır. Eh, sonra bir ayette de e, Hakk'a surasında وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَ Diyor, Rabbin erşini o gün ki sekiz tane taşır. Melek yani. Sekiz tane melek taşır. Sayısını da veriyor. Bu kıyamet gününden bahsediyor. Bu ayette. Hayatın siyakı gereği. Ama niye sekiz tane sayı veriyor bize? Cehennemde de ne veriyor? Ona da göre Bazen meleklere sayısını veriyor. On dokuz tane diyor. Niye bu sayıları veriyor? İşte imtihandır. Şeytan gelir buradan şey yapar, niye sekiz dedi, İşte sekiz dedi ondan böyledir ne yapar? Bizi saptırır. Allah'ın istemediği şekilde iman edeceğiz. Niye sekiz demiş? Bilemeyiz. Allah'ın hikmeti gerek. Madem Allah-u Teala bilindirmedi bize, biz buna iman ederiz. Bu imtihan tarlasıdır. 8 sene melek taşır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu melekleri vasfetti bize. Diğer hadislerde, diğer derste alçoladık. Bir tanesinden deli bahsetmeme iz, izin verildi. Bu kulağ memesiyle omuzu ara yerinde ne var? Mesire 700 sene yürümekten o. Kat edeceksin. Ne kadar uzahtır. Ne kadar büyüktür bu melek. Onun için biz bunlara inanıyoruz. İkinci görevler nedir dedir? Her şey taşıyanlar. Evet. Üçüncü görev Meleklerin görevlerinden Melekün muvakkelun bil cibel Bir melek var dağlardan mesuldür. Nasıl melek dedik cibil aleyhisselam risaleden mesuldür elçidir. Dağlardan mesul melek var. Her meleklerin de tabi yardımcıları var. Bu dağlardan meşhul olan melekin işi nedir? Bu dağları kurur. Yanar dağları istediği zaman süstürür, istediği zaman Allah'ın istediği zaman faaliyete geçirir. Allah Teala diyor ki ben bu dağları niye yarattım? Yere, nasıl bir yere kazuk çakarsın duran böyle çaktım yere bu dağların kökü ayette geçtiği gibi rasiyat, yani yerin dibine inmiş Yer sarsılmasın. Bilimde bugün ispat ediyor. Diyor ki yer eskiden bir kütle ateş imiş. Dışı savmuş. Tabiat öyle icap etmiş. Biz bu tabiata Bil Alemin diyoruz. Rabbil Alemin. Yer bir parça ateş, güneşten parçalanmış, bir parça ateş sonra yer altında ateş var. Yanıyor taş yanıyor. Ama Allah'ın hikmet gereği Bazen o ateş yeri patlatmasın diye bir yerden tenfis verir ona, nefes aldırdır ona, o da dağlardan çıkartır onu. Ona da ne diyoruz adını? Yanar dağ, volkan. Oradan çıkıyor. Böyle bir ateş çıkıyor ki taşı eritiyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: Sizin bu ateşiniz cehennem ateşine yetmiş sefer savutulmuş. E biz vorkan taşını bu dünyada görürüz. İnsan taşı, kayayı koyursa eritiyor. Cehennem taşı nasıldır Allah korusun? Gördün mü? Onun için bu melekin görevi bu dağlardan görevlidir. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu nerede zikretti? Bu Hazret Ayşe soruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Buhari'de geçen hadiste. Ya Resulullah diyor ki Öhud ee, gününden daha şiddetli bir gün başına geldi mi? Öhud'de biliyorsunuz Müslümanlar önce galip geldiler. Müşrikler kaçtılar. Sonra Resulullah'ın emrine muhalefet etti. Okçular indiler. Müşrikler dolandılar davalar tarafından. Ne oldu? Müslümanlar hezimete uğradılar. Hezimete uğradılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaralandı. Mübarek üzü yaralandı. Kanadı. Dişleri kırıldı. Ön dişleri kırıldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E... Müslümanlardan 70 tane şehit oldu Hüç savaşında. Müşkületli bir gündür. Tekin bir günüydür. Hazret Ayşe soruyor. Ya Resulullah bundan daha zor gün geçti. Evet diyor. Beni kavmi reddettiler dedi. Mekke'de. Ben de gittim Taife. Taife şimdi Arap Yarımadası'nda iki şehir var. Eee şeydir. Çi şehir var. O çi şehrin de içine çi var. Saygın kabile. O çi şehir de meşhurdur yani. O zamanın metropol gibi. Yani meşhurdur. Mekce'den Taif. Mekce meşhurdur? Beytiyle. insanların ticaret merçesidir. Taif neyden meşhurdur? Taif subhanallah. Mekce'den arasında 50-60 lira yoktur ama Orasıdan havası yüzde yüz iklimler değişiktir. Metçe ataçtır, Taif yazın bile serindir. Dağın üzerinde olduğu için yazın bile bulutların bulutlar dağın üzerine gelir öyle bir serin bir yerdir. Taifler neyden meşhurdur? Zerat ile. Yani bizim bizim İstanbul'a atmaz Taif. Öyle dağ yem, yeşil. Tabi değil mi? Hepsi 70 kilometre yoktur belki Taiflerin şeyin arasında. Şu anda tam aklıma gelmedi. Şimdi Resulullah diyor Taif'e gittim. Meteller beni reddetti. Belki Taifliler orada çıkabileler beni kabul eder. Biliyorsunuz meşhur Taif'te Resulullah sallallahu sellem, e, dişlediler. Ondan sonra çocuklar onun peşinden koştular. Taşladılar Resulullah'ı. Mübarek ayağı Hanadır Resulullah öyle bir üzgün gün geçirdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki geldim ben Taif'te kendimi arz ettim Taiflere onların da nasıl abu Cehil Mekkellerin efendilerindeydi İbni Abdiya Leyl vardır. Onlar, onlar beni reddettiler. Red sonra çocuklar onu taşladıktan sonra diyor ki geldim bir yorgun düşmüş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir vadi var. Mekke ile Taif, Taif arasında. O da nedir? Karn-ı Sealib. karn bir yerdir. Orada bir sine. Resulullah bir hafif kestirmiş orada. Uyku almıştır. Diyor gözüme açtım. Baktım başım üzünde Kibri aleyhisselam durmuştur. Diyor ki Resulullah ondan sonra bir dua yapar. Ne diye? Ya Rabbi yani meşhurdur. اِلَا مَنْ تَكُلِنِي اِلَيْكَ اَشْكُ ضَعْفَ قُوَّتِي وَحِيلَةِ اَمْرِي Ya Rabbi ben senin zayıf olmam sana şikayet ediyorum. Benim elimde bir şey yoktur. Her şey senin elindedir. Uzun bir dua var. O dua'yı yaptıktan sonra Cibril aleyhisselam geldi diyor ki e, gözümü açtım Cibril'i gördüm dedim ya Cibril e, ey Muhammed dedi Rabbi senin dua'nı eşitti ve senin için Cibri, şey, e, dağların meleğini gönderdi. Dağların meleği de geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ya Cibril aleyhisselam bu dağların meleğidir. Dağların meleği salam verdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki ya Muhammed dedi. İstedi emret bene ben emrolundum senin hizmetindeyim. Emret <gülüyor> bene atbika aleyyimi el yani Mekke ehli sana zulmetti. içi dağı. Mekke nedir? Kabe. Mekke 4 dağın arasındadır. İki dağı böyle şey yapayım vurim içinde ezinsizler Mekke'lidir. Yani yok edin Mekke'yi. Orada ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Dedi ki hayır dedi isterim ki, arzu ederim ki Allah bunların torunlarından muvahhidler çıkartsın. Allah'a, tek Allah'a ibadet etse şirk koşmasınlar. Neden? Çünkü Mekkeliler Allah'a ibadet ediyorlar. Bak biz yanlış anlarız. Bazen Mekkelileri Rus ateisi gibi sanırız. Öyle değil. Mekkeliler Allah'a ibadet ediyorlar. Ama neyle meşhurler? Allah'a şirk koşmaklar. Ortak koşuyorlar. Yoksa Mekke'le Allah'a inanıyorlar. Bizim inandığımız Rabb'e inanıyorlar. Çünkü Hz. İbrahim'den kalan dinle amel ediyorlar. Ama diyor Allah'a meşhur putlarını ortak koşuyorlar. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada ne dedi? Vurgu yaptı. İsterim ki içlerinden Allah Teala muvahhidler çıkartsın. Allah Şik koşmasına. İşte bu melek de burada zikrolunuyor. Nedir? Melekun muvakkalun bilcibe. Dağlara dağlara Müvekker olan meleklerdir. Dördüncü vazife Hazanetü Hazanetü Cenne Cennetin neri? Hazinleri. Cennetin hazinleri nedir? Bekçileridir. Bunların da başında bir hazin var. Amirleri var. Bir sürü cennetin disiplimini yani cennetin idaresini sağlayan melekler var. Hizmetçileri var. Bu meleklerin de adı nedir? Hezenetül Cenne ve hadimuha Hizmetçileridir. Bunların sayılarını Allah'tan başka kimse bilemez. Çünkü cennet yüz kattır. Cennetin eni bu yer gök kadar kadericedir. Bunları kimse sayılarını bilmez. Bu da Zümer surasında Allah subhanahu teala şöyle buyuruyor 73. ayette. Vasika lladine tatakaru rabbuhum cenneti Allah'tan korkanlar kazandılar o bir tarafa. Sirattan da geçtiler cennete zumara. Tabur tabur ikramla götürülürler. Hatta iza hatta cennetin kapısına yetiştiler Futihat abwabuha katlar acıldıkları için. Ve ve قال Cennetin bekçileri, hazinleri onları karşılıyorlar. Cüleri yüzden. Hoş kendiniz diyorlar. Ne diyorlar onlara? Selamun aleykum. Selam olsun size. Yani bu cennetin adı, adı nedir? Darus selam. Selam nedir? Yani bura emniyet bir yeridir, burada üzüntü, çeder yoktur. Onun için cennet ehlinin selamını Allah Teala Hazret Adem'e ne öğretti? git meleklere selam ver. Cennette selamet var. Onun için bu bizimle, melek, babamız Adem salam selam yer üzerine indi. Ne deriz? Esselamu aleyküm Nedir? Yani bir mümin bir mümine diyer ki benden senin üzerine selamet var. Yani benden sana zevel gelmez, benden sana şer yoktur, benle, sen benim şerrimden emin olman lazım. Budur selam ver. Ama bugün adam selam veriyor, altı arkadan da kesiyor. Bu kavulden fiil ne oldu? Muhalefet etti. Muhalefet ettiği yerde iman olmaz. Evet onun için bir tane dedi, selam olacaktır. Hakiki müminin selamı budur. Onun için selam ibadettir. Ne zaman? Hakkıyla onu versen. ibadet. Evet. Sonra ne diyenler? Tiptum fethuluhâ Hak etmişsiniz mi? En güzel yere girdiniz. E bu en güzel yeri size halal olsun. Ha? Bunun da içinde sadece halal olsun değil. Beş yıldızlı yedi yıldızlı otel değil. Geldin bir ay tatil pilet kesilmiş sana Patrondan kraldan nereden oluruz? Ondan sonra bir de işbaşı. Hayır. Halidin. Daim kalınızsınız. Artık devamlı tat değil. Dağrıyan gelin Bu dünya azdır. 30 40 bilmesin 50 50 sene burada imtihan tarlasıdır. Ondan sonra ebedi hayat. Sınırsız hayatta nedir? Tıbtun fiha halidin. Halidin ebedi olarak orada kalacaksınız. Diğer ayette de Rahat Suresi 24'te Vel melâiketu yedhulûne aleyhim min kulli bâbin selâmun aleyküm bimâ sabertum fenîmûkbeddar Melekler diyor ki cennette her kapıdan melek seni karşılar. Her kapıda, Her yerden melek çıkıyor. Ne diyorlar Cüleyi üzülü sene? Selâmun aleyküm, selâmun aleykum. Sonra ne müjde verirler? Bu cenneti neyle kazandınız? Bime sabarttın. Sabrettiniz den. Sabır nedir? Sabır ibadettir. Sabır, din hepsi sabırdadır. Bak biz sabırla ilgili kaç ders yaptık? Beş ders bir de kalmış ama onu da yapacağız inşallah. O da neydir hatırlamıyorsam? Davatçiler, davatçilerin sabır. Onu yapmadık inşallah yapacağız. Sabır dindir. Meşfuddin sabır. İmanın yarısı sabırdır. E ben sabretmesem Allah'ın emirlerini yerine getirmekte meşakkatta, ya nefsini sabretmesem Allah'ın yasak koyduğu yerlerine nasıl kazanırım? Onun için melekler ne diyorlar? Ha? Ne diyorlar? Bina sabartun. Yaptığınız sabır. Sabır dindir işte. Allah'ın emrini sabırla yerine getiririz, yasakın önünde sabırdan durarız. Onun için sabırdan da cenneti kazanırız sonra ne diyor <gülüyor> en güzel ha? nedir en güzel yeri kazanan ebedi şeyi kazanan sizsiniz size de <gülüyor> yani en güzeldir halal olsun. yani bu kadar tercümesi. evet onu döneriz sonra muhalde bakarız Türkçe'si nasıldır evet bu da dedik ki cennet hazinleri. Bir de kim var? Cehennem bekçileri. Allah korusun, Oları bize göstermesin. Biz onları seviyoruz. Allah'ın askerleridir. Ama yanlarını sevmiyoruz. Onların yanlarına gitmemi istemiyoruz. Onlar bizim dostlarımızdır. Ama Allah Teala onlara görev vermiş. O görevi sevmiyoruz. O görevi de Allah hiçbir bir musulman dese la ilahe illallah ona nasip etmesin. O da nedir? Hezenet-u nar. Nar ehlinin Ahlinin cehennemin bekçileri. Nasıl cennetin bekçileri? cehennem? Onların da başında bir tane var. Onun da adını Allah bize veriyor. O da nedir? Malik. Bak cennettekinin adı hadislerde geçmiyor. Kur'an'da da geçmiyor. Ama bir zayıf hadis var. Rizvan diyorlar ona. Zayıf olduğu için ben zikretmedim. Rizvan. Ama Cehennemin başındakinin adı nedir? Ayette geçtiri gibi adı Malik'tir. Malik. Çok şedittir. Şe Kur'an'da geçtiri gibi şiddetli ve kaba adam, kaba şeydir, meleklerdir. Onlar da Allah Teala sayılarını da veriyor bize. Onda kustana ne var içinde? Şef var. Melek şefler. Gelileri nedir? Normal meleklerdir, bekçilerdir. 19 tane, Bir yanında başlarında malik var. Diyor ki aynı Zümer surasında وَسِقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَا Cehenneme gidenler çafirleri de piletleriçi cehenneme kesilmiş. Onları da tabur tabur ikramla değil ihanetle götürüyorlar. Yani filmlerde görersiniz bazen eee Esiller almışlar, kırbazlıyorlar, yürüyorlar, yıkılıyor, kırbaçlıyor, Yani mahpushanede çalıştırırlar. Aynen o olaydır. Zarla, ihanetten yoktur, şefkat yoktur çafir. O bir tarafta. Bu tarafta var. Bak bu tarafta adam Allah'a çiftre diyor, Allah taliskını veriyor. Allah Teala Allah'a çiftre Allah tala onu dünyanın başkanı yapıyor. Bu Allah'ın adaletidir. Bu dünyayı istemiş verir, o dünyada yoktur. O dünyada ihanet bunlar için. Biz bu dünyada çeksek o bir dünyada neyle karşılarlar bizi? Selamu Aleykum. O bir dünyada bunlar için ne var? İhanet var, zillet var. Tabur tabur gönderiyorlar ihanetle. Hatta <gülüyor> izâ câuha cehennemin kapısına geldiler ama ayakları tutmuyor. Zordan sürüklüyorlar, bunları atıyorlar. Futihat abwabaha cehennem kapıscotch olmak için ve auzu billah Allah bize hiçbir kimse bir müslümana göstermesin onu. Ve qalenuhum hazinetuha meleklerin hazinleri bekçileri dediler olarak. Bak cennette bizi nasıl karşıladılar dedik. Selamun aleykum. Eyl burada ne diyorlar? Elem yetikum rusulun minkum yatlu aleykum ayati rabbikum ve yündîkum liqâe şimdi ölülerini keşfire melekler bizi nasıl cennetten ne dediler selam olsun size gelin yaptığınız amellerle yaptığınız sabırlarla burayı kazandınız burada ne diyorlar geldiklerinde hemen karşılıyorlar onlar da onlar ağlıyorlar bağırıyorlar zorla itiliyorlar cehenneme. Bu sefer sormadan önce meleklere yer önce melekler onların önlerini çeşiyor. Diyor ki, e, size elçi gelmedi Allah'tan. Bu günü haber vermedi size Allah'a iman etmese elçiniz bugüne gelir başınıza. Soruyor melekler ona. Bunlar hepsi tek ağız. Ne diyorlar? Kalu Evet dediler evet bela kelimesi kesin şüphesiz yani edebiyet kabul etmez bela muhakkak geldi inşa etmez yani bazen bazı kelimeyi edebiyetçiler bir tane kurtarmak için avukatlar da öyle yapar başka röteye çekebilirsin mesela deseydiler neem Arapçada o da gider Luhabça'da. ama ne diyorlar evet gelmedi bize diyebilirsin Değil mi? Ama bela kelimesi muhakkak geldi yani, hiç tevüle kabuk kabuk, öyle bir belagatla Allah Teala burada haber veriyor. وَلَاكِنْ حَبَّدْ كَيْمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِر۪ينَ Ne diyorlar? Çentlere cevap veriyorlar. Evet geldi. وَلَا <Sessizlik> كِينَ diyorlar. Bak ateşe girenler ha, ağlı ağlıya, başlarına vura vura. Ne diyorlar? Evet geldi. Ve lakin çafillerin üzerine Allah'ın kelimesi, Allah'ın sözü hak etmiştir. Onun için biz buradayız. Yani ikâr ediyorlar. Evet geldi, inanmadız. Çafillerin değeri buradır. Ama bu dünyada ikâr etmiyorlar. O bir dünyada gördüler. Nasıl Firavun ölümü gördü dedi ben inanıyorum Musa'nın Rabbin'e. İşte orada da böyle ikâr ederler. Bir diğer ayette. Ee, Müddessir suresinde seyyuslihi sakar kafirlerden bahsediyor. inatçı kafirlerden. Diyor sakara atarım onu. Ve la, la sakar Sakar ne? Bilir misin sakar nedir? La tubki ve la teder. Bir şey bırakmaz. Her şeyi ne yapar? Yakar. Hiç taş durmaz. Zaten sakar Allah bir vadidir. Bir vadidir cehennemde onun odunu taştandır. Taş da taç başına yanmaz. Arasına yak atacaksın. O yak da insanlardır işte. Biraz sıvı atacaksın. Ha? La tubqi vela teder Ne atsan içine yok eder onu? Ataş. Levvahatun lilbeşer Allah korusun. Çok korkunç yani kelimeler var. Levvahatun yakın çızer aleyhatüs ate aşar 19 tane ne var üzerinde bekçi var. Niye 19 20 değil 17 değil? İşte intan tarlas. 19. Bazıları oturuyorlar cifri şeylerden. He? Şeytandan kalan bir elindir cifir. Kim dese size İslam'da cifir var. Birin o şeytanın adamıdır. Kim dese yok hocamız demiş. Cifril ilmi var yoktur filan. Dese getir bana bir imam. Dört imamın biri cifirden amel etmiş. Ha diyenler size Hazret Ali cifirden etmiş. Haşa ve kefa diyersiniz Allah. Yalancısınız. Hazret Ali sizin üzünüze kıyamet gününde tükürür. Cifir ilmi şeytanın bıraktığı bir ilimdir. Nereden almışlar bunlar? Bunlarda genelde cifir ilmine kim girer? Batiniler. Onlardan etkilenen mutasavvuflar, genç yani kelamcılar. Cifir ilmini şeytan, rafizilerin, şiilerin dinine sokmuştur. Bizimkiler de oradan almışlardır. Evet. Neler? Tis'at aşer. elmi elmiden ne diyorlar? İşte 19 ayeti bilmem nedir. Hiç gir, girmeyin buraya. kafanızla karışmasın. Bugünlerde televizyonda da bunları konuşuyorlar. He? Bir sene cifirciler enteller olmuş. Bocalık adına değil. İşte tüysüz sakkalitsiz oturmuş. Ee, adam din adına ne konuşuyor? Cifir elminden konuşuyor. İslam böyle diyor. Halbuki İslam belidir beynimle. Sonra Allah Teala niye diyor? 19 dedim. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ illa مَلَائِكَةً Diyor ki cehennem ateşinde, ateşindeki bekçileri melekten yarattık. Demesin bir tane bunlar melek değiller başka bir şeydiler Hayır, melekete. وَمَا جَعَلْنَا اِدَّتَهُمْ sayılarını da illa fitneten lillezine kafarın. Sayılarını 19 on dakkız dedik? Hatta çafirler fitneye uğrasın. Ne dediler? Resulullah'a niye on dakkız? On tane nedir? Biz onlara galip gelebiliriz. İşte bunlar nedir? İmtihan tarlasıdır. Bir ayette de beşinci ayet Zuhruf sunasında diyor ki cehennem ehli bakarlar artık narun mu'sada kapalı bir ateş güzellerine var kapanmış aleyhim narun mu'sada kapanmış paket olmuş artık bitti ebedi olarak siz burada yanacaksınız kapı mapı yoktur ne zaman kapı açılır umut kapısı yoktur kapı kapanmış yani bir cehennemdesin kapısı yoktur Allah korusun eydir ne derler malik de Öyle durmuş ki hiç yüzü gülmez diyor. Böyle durar. Şiddetli insanlar, korkanlar Malik'in yanına geçtiler. En sonunda derler ki, ya Malik, böyle çağırıyorlar. Ha? Bir gün hafif anne Bir gün azabı azaltsın. Zaten usadadır. Sıkmanız buradan. Ama bir gün bir nefes alalım. Palpasyon yok. Ama bir gün bir, bir tık bedede ataş düşün. Malik devsüsün, kalıcısınız. Bir ayette de, bir ayette de bir bu, bu diyalog geçiyor. Bir kaç ayette hadislerde de geçiyor. Neden? Devsüsler usullar gelmedi filan. Aynen meleklerin dediği ilçenle. Evet geldi o zaman kalıcısınız. Bu ayette de Zukru Suresinde wa nadu ya maliku cehenneme ya maliku liyakli alina rabuka. Baktı dedi, burcun bile yoktur, azaltmak, kalıcısınız. Dedeydi Malik, ha? de Rabbine dua et, bizi dinlemiyor zaten allah Teala. Rabbine dua et, yani ona haber ver, yani de ona. Bizi yok etsin, öldürsün. Yok olalım, ölelim, istemiyoruz biz bu hayatı. Çeyfi mi? Bu dünyada inkar edebilirsin. O dünyada inkar da istesen yoktur, Allah korusun. Neyle intihar edeceksin? Ateşin içindesin. Ne diyor? Kalu, diyor Malik, bin sene cevap vermez olana. Böyle durmuş. Bin sene sonra diyen, onlara döner ne diyor olana? Kale innekum meklûn. Bin sene sonra bunlar bektirler umitler, döner demelere siz kalıcısınız. Ebedi yoktur ölümüsün. لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُمْ Hakla geldik size elçiler ama siz hakkı ne yaptınız? İnkar ettiniz ve buğz ettiniz ve tersine çalıştınız. Hakkı istemiyorsunuz. Evet, bu da cehennem. cehennem Allah kurusun, bütün musulmanları Allah cehenneme taşından, cehennemden, yanından geçmeden bile kurusun bizi inşallah. Altıncı neylen Melek, bir melekinde görevi nedir? nefhi i sur. Sur nedir? Kıyamet gününde, kıyametin kopması için bir buk var. Sur. Nedir o? Boynuz gibidir böyle. Üflersin. Var böyle boynuz gibi. Bir yerden ince, bir yerden büyük. Buna sur derler. Buna bir melek var Münhid'den müçelleftir. Üflese kıyamet kopar. Bir de üfler insanlar yerden çıkar. Bunun da içindir İsrafil Aleyhisselam bu da baş baş meleklerdendir. İsrafil Aleyhisselam surdan müçellef olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ebi Said'in huzurundan lan dedi ya Resulallah ne zaman yani nimete varırız. Yani işte meçha fethi oldu filan. Dedi keyfe en'amu ve sahibus ve sahibul karni kad, kad iltekemel karn ve isteme'al idhine dedi ki ve isteme'al idhine dedi ki Nasıl mutlu olurum ben? He? Eğer dedi karın sahibi yani o üfleme üfleyen şeyin ne dedi onun tüccar adı nedir? Boyuz, boyuz, He? Boyuz, sur. Sur. Ne o surun sahibi, suru ağzında tutmuş, kulağı da dikleşmiş elir bekliyor. Nasıl der birden azan verince dezelip kulağındadır. Yani muazin durmuş bekliyor saat dolsun yani güneş battsın Allah'a vakıf var evet. desin. Eli kulağında hemen verip oynayacak. Azan oldu mu? Diyorsun eli kulağında. Yani dakikalar var, saniyeler var. E bu da sur sahibi Resulullah'ın bir setiyle sur ağzında kulağı da emri bekliyor. E ben nasıl rahat var benim için Resulullah diyor. İşte bu dünya öyledir. Bizim için rahat yoktur bu dünyada. Bu dünyada biz mayın tarlasında yürüyoruz. Biz bu dünyada intiham tarlasıdır. Burada atlattık nasıl bir tane yarışa yürüyor ondan sonra kazanıyor. Sen bu dünyada yarıştır. Girdin kazandın ondan sonra dinlenirsin mükafatın arasında. Yoktur bu yarış asnasında ben keyfimi çıkardım. Çıkartan zaten sınıfta kalır. Evet. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ashab bu hadisleri bu hadisi duyarça ne oldu maralları bozuldu. Hakiki müminler gibi bizim de bugün bunu duysak maralımız bozulur. Belki öskanın maralı bozuldu şimdi. Korktun değil mi Özkan? Vallahi korktu gözlerinden anladım. Ben. Ama bunun çaresi nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baktı ashabta aynı şey yaşadı. Yani üzüldüler korktular dedi ashaba. قُولُ حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلَ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا Bunu desen, sen her zaman hazırsın. Hasbun Allah nedir? Allah bize yeter. Ne tağuttan korkarız, ne zalimden korkarız, ne felacetten korkarız, ne deccelden korkarız, ne büyük deccel ne küçük deccel. Deccaller çoktur. He? Hasbun Allah, Allah bize yeter. وَنِعْمَ vakil. Ne güzel o, çevil olandır bize. Bir tene dese sana, bir kallavi adam. ister cüce olsun, ister zenginlik olsun. seni de desen, evet mençe sene, sana, sen neden korkarsın adam? Değil mi? Korkmazsın. Allah Teala bu evrenin sahibi olduğu için en güzel nedir? Vekildir. Ve alallahi tevekkel, Allah'a tevekkel ettik. Nedir? Burada iş biter. Evet. Bu da nedir? Nedir? Ee, sur sahibi. Yedinci sıfat ruhları alan melek. Onun adı nedir? Melekil i Neyle görevlenmiş? Ruhları kabz ediyor. Alıyor. Bunu da biz ne diyoruz? İzrail. Aslında İzrail dememiz caiz değil. Neden caiz değil? Çünkü hadislerde geçmiyor İzrail. Bu bir uydurma şöndür. Gelmiş, girmiş bizim dinimize. Dinimizde olmadığı şeyi kullanmarız. Ama bunun alimler günler aslı var. Aslı neredendir? İsrailiyetten gelmiş. İsrailiyetten gelen bizim dinimizde aslı yok kabul edilmez. İsrailiyetten gelen bizim dinimizde aslı var. Evet ondan şüphe alabiliriz yani. nem Nemanabiliriz. Ama aslı yok işe onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Melek-i İsrail dememiş. Alimlerimiz dememiş, bu İsraillik vasıtasıyla geldiği için biz de dememiz. Ne deriz ona adı? Melek-i Onun için avam bir yani zayıf rivayetle, yani İsrailiyetten, yani uyduruktan İsraili koydun ne oldu? Bir hakiki şer'i adlı oldu, iptal oldu. Hiç kimse diğer mi? Melek-i geldi, ruhumu aldı. Her şey diyor. İzrail geldi. Gördün mü? Allah'ın verdiği o meleke isim iptal oldu. Kimi meynir bu? He? Şeytan. He? Şeytan meynir gelme elime oyuna. Ne deriz ona? Melek-i deriz. Melek-i insan oğlunun işi nedir onun? İnsanın ruhunu olması lazım. Bunun da ne var? Bir sürü melek var Başında da bu geçiyor. Melek-i O da bir kaç e şeyde rivayette geçiyor. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكِ الْمُوْتِ اَلَّذ۪ي وُكِّرَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجُعُونَ Secde Suresi 11. Ayet. Diyor ki Melek-i Mûd sizi ruhunuza alır. Tevaffa Vefat ettirir size. Ruhunuza alır size. Tevaffa yani aceliniz dolduğunda vaffa her şey bitti sizin ruhunuzu alır <gülüyor> o görevlendirilmiş hiç kimse kimsenin ruhunu almaz melek-i başka. ha sen sebep olursun bir kuruşunu sıkarsın adama ama o kuruşunu sıkmak o onun kaderidir o zamanı levhi mahfuzda seni bizi dünyayı yaratmadan önce bu tarihte filan filanı öldürür o onun acelidir öldürse de oradan meleki noz gelir onun ruhunu alır. İstemez almaz. Adamlar on tane kuruşu yürür ondan sonra arkasından bir sürü sülale koyuyor. adamla bir kuruşundan ciddi o bir tarafa. adamla bir kuruşuna bir tokatla gidiyor. Demek ki Allah istemiş onu. Evet. Meleki-i Murtun ve neyi var dedik? Yardımcıları var. Teçbaşına her melekler var dedik. Çünkü bir anda bir bomba atıyor bu şey, cavur Binlerce insanları öldürüyorlar. Ne adını atıyorlar? İlk bomba ne zaman çıktı? Toplum, toplu bomba yok et, etme bombası. He? Amerika şeyde çıktı işte. Evet. Ee, ikinci savaşta ee, olmayan, ne yaptılar bir bomba attılar kaç bin insan bir anda yok oldu eydin melek-il muhut nasıl bunca insanı bir anda alır Demek yardımcıları var o bilir Allah kadir diye şey ama Allah-u Teala bize ne diyor yardımcılar var anlatabildim mi çünkü bazı insan cahildir cahil de cesur olur diyor adam araba kazasında oldu anında melek-il nasıl bunları yetiştirdi filan sen hiç ediyor Cahil, cesur olur. Evet. Ne diyor Allah-u Teala? Ayette ee, En'am suresi 61. ayette Allah-u Teala her şeyin üzerine kahirdir. Kahir nedir? Yok edicidir. Ve yursilu aleykum hafaza Sizin üzerinize kurucular gönderir. Melekler var, kurur insanı. Buna ne geleceğiz. Hatta izâ câe ahadukumul mut hatta ölüm Size geldi, saatiniz doldu. Tevaffatuhu rüsulüne. Ve la yufritun. Saati geldi, bizim elçilerimiz onun ruhunu alır, bir saniyene öge gider, bir saniyene geri gelir. Bak burada rüsulüne cemi kullanıyor. Bir elçi değil. Melek-ül bir denedir. Rüsulüne onun yanında, emrinde çalışanlardı. Burada melekler rahmet meleği var bir de azap meleği var. Nerede? melekül ül Muht'un adatında. Rahmet meleği müminlerin ruhunu alır. Azap meleği kafirlerin ruhunu alır. Rahmet meleği nasıl müminlerin ruhunu alır? Nasıl sen çirip çıplak uzanmışsın bir yatağın üzerinde. Üzerinde bir çarşaf var. O çarşafta da değin pamuk değil nedir? İpektir. O çarşafı bir sen senin üzerinden çekse nasıl hissedersin? Böyle hoşluk olursun. İpek senin üzerinde yürüyor. İşte müminin ruhunu böyle alır melekler. Bize ruhunu olmadan önce ekranda getirirler cennette yerini gösterilir onu. Şimdi ben ekran diyorum. Belki cennetin orada hakiki görer cenneti. He? Ama anlayalım diye Cenneti gösterirler mumine. Diyerler bak burası senin yerindir. Ruhunu böyle alırlar ki anlamaz bile. Hoşnut olur. Ruhunu teslim ederken Allah'a gülümser. Cenneti böyle gördü gülümser. Onun için bir ölü öldü yüzü gülüyor o mümindir. Bu kaydedir. Yüzde 99 kusur 9 kaydedir. Yüzü güldü demek ki cennette yerini göstermişler On üç gözü de kapanmaz. Gözü elinde açık kalır. İstemez gözünü o nimetten kes. Böyle melekler Allah aziz mücerrem götürürler Rabbinin yanına. Ey bir de melekler var. Burada da ayette geçiyor bu. Eee Fussilet suresi. İnnellezîne kâlû <Sessizlik> rabbunallâh'u'l-mustakîm. Onlar ki dediler ki Allah bizim Rabbimizdir, teslim olduk. Fumma istekamu, istekamu, ondan sonra istikamet ettiler. Önce ilim bildiler, ondan sonra ilmi uyguladılar. Yok bildim, uygulamadım, yeni uyguladım bilmeden. Birincide Yahudi oluyorsun, ikincide Hristiyan olursun. Yahudiler ilmi bilirler, amel etmiyorlar. Hristiyanlar ilim bilmiyorlar, cahil Allah'a yakın düşürler. Kişisi de Allah'ın düşmanıdır. İlmi bileceksin, Allah'ın istediği gibi Allah'a yakın düşer. Ne olen istekam olsalar tetenezzelu aleyhimil melâiketu Melekler olan üzerine eneller ikramla. <gülüyor> Hiç korkma. Ölü korkar. Hiç korkma deyenler ona. Size de müjde olsun. o cenneti size elçi vermiştir. Al bu da cennet. Yerini görme makamını. İyidir. Madalyanın o bir kerefine bakalım. Kafirlerin ruhunu nasıl alıyorlar? Kafirlerin ruhunu nasıl aldılar? En anlamanız için size bir örnek vereyim. Kasap görürüz Her kurbanda kurban kesiyoruz. Kasap şeyin derisini nasıl soyuyor? Hayvanı astıktan sonra derisini nasıl soyuyor? Böyle çekiyor, yumruk uğruyor böyle. Soyuyor onu. O canlı olsa ne kadar acıtır onu? Böyle sorarlar. Canlı canlı. Yani sen hayvan kuzunu Koyunun derisini böyle canlı canlı soysan yumruktan çeksen, ne kadar acıtır onu? Seni böyle acıtır. Çok kabadılar melekler, hasap melekidir. Çekeller ruhunu. Çekmeden önce cehennemde yerini gösterler ona. İşte senin yerin burada diyerler. Al müjdemi diyerler. Onu olur yüzü böyle korkar. Onun için kim yüzü böyle korku diksindi bile cehennemi görmüştür. Gözü de kapanmaz korkusundan. Ha bildim. Allah Subhanehu wa taala yani an'am şunasında "Ve ler tere gamaratil Zalimleri görürsünüz. Zalim burada çafir zulmetmişler. Ne yani, burada zulüm, büyük zulmüdür küfürdür. Fi gamaratil ruh çekişme asnasında. Ruh alışma vel malaikatu melekler azap melekleri basitu edihim El le ona çekiyorlar efendim. Ukhrucu anfusukum yom tu jun azabil hawn Böyle çekiyorlar çıkartıyorlar ruhlarını. O çıkarttık müjde verilerine ayetleri Allah'ın emirini uygulamadın, hakka incar ettin, yalanladın. Sonra diğer bir ayette Enfen Suresi'nde ve lahu terâ idh yeteveffel lezîne keferul melâiketu melekler o çafirlerin ruhlarını görsen nasıl alıyorlar? sonra çıkıyor nasıl? yadrubûne vucuhahum ve edbârahum zûku azâbel harik nasıl çıkartıyorlar? yadrubûne vucuhahum yüzlerine vura vura öyle yani vururlar melekler, tokat, tekme ve edbârehum tekme tekme nere atılır? İnsanın sırtına arkadan atılır. Başına gözüne tokat, tekme çıkartıyorlar. Şeyini, Cennete de böyle götürürler. Tokat, tekmeyle. Yerde böyle sürükler, yerde sürükler, ayağını tutmuyor. Atınan. Cehenneme, Cehenneme pardon. Cehenneme atarlar. Olarak. İşte Allah bizi bunlardan korusun, bunlardan etmesin. Ondan sonra 8. görev nedir? Meleklerin görevlerinden. Kabirde soru soran melekler var. İki tane melek var. Kabirde mesuldür soru sorar. Onları da ne derler? Münkör ve nekir. Her insan öldü, kabre girdi. Kafir, musulman. Hemen kim melek gelir onu sorguya çeker. Onu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölü gömdüğünde ashabını diğerdi kardeşiniz için dua edin şimdi sorguya çekiliyorlar. O ki de onu ilan görevlidir. Diyor ki eğer cevap verebildin sorularına kurtarmışsın. Vermedin kurtaramazsın. Ne dilde? Allah her dili bilir. O sorun değil. İyidir bir de der ben orada cevap veririm ya. Ne sorarlar, Rabbin kimdir, nebin kimdir, kitabın nedir, rivayetlerde böyle sorular geçmiştir. Mümin cevap verir, ondan sonra müjde olur. O kabir ona kıyamet gününe kadar bir cennetten bir bölüm olur. Kafir cevap veremez, Resulullah diyor ne derler, Rabbin kimdir, hee he he. diye dili tutulur. Peygamberin içinde hee dili tutulur. Ondan sonra o çukur, o kader ona cehennemden bir çukur olur kıyamete kadar. Bunun da adı nedir? Hayatul berzeh. Berzeh hayatı. Berzeh hayatı nedir? Ebedi hayatı, şey, e, dünya hayatıyla ebedi hayatın arasındaki bir hayattır. Buna da inşallah e, ahiret gününe imanda ona da geleceğiz inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor bir hadiste Tirmizi'de geçen sahih bir hadiste اِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ اِذَا قُبِرَ bir اَيَرْ kabrine geldi اَتَاهُ مَلَكَانِ اَسْوَدَانِ اَزْرَقَانِ İçi melek gelir ona. اَسْوَدَانِ اَزْرَقَانِ Bu korkunç vehim olduklarını vasf ediyor. Esvedani simsiyah. Ezrakani Allah kulusun bunu Allah Teala cehennem ehlini deki meleklerden vasf ediyor. Onlar gibidir. Bir de cehennem ehlini Allah Teala kıyamet gününde vasf ederken ne diyor? İla cehenneme vucuhuhum şu anda hayat aklına gelmedi. Yine yani diyor cehenneme giderken vucuhum zurqa. Zorga ezrak'tan alınmıştır. Yani mor, mor mu diyoruz? Mavi mavinin mavi de yani koyu, koyu, koyu mavi gibi yani böyle acayip bir renktir. Nasıl böyle bir yerde e, şey e, burada kan sıkışır böyle masmor olur. Böyle ezrak budur. Bu da neye delalettir? Vahamete delalettir. Bunlara da Resulullah diyor birine münker vel ahiru nekil. Allah bizi münker nekilin karşısında dilimizi rast getirsin. Ama gelmez ki burada ne koysan çepşene orada o gelir. Allah bizi, onları bize dost etsin. Ne zaman dost eder? Ne zaman iyi cevap verse bizim sizin dostumuzdur münker nekil. Ondan sonra o azap... Belzeh aleminde kıyamete kadar azap, azabı çekeceğiz. Eğer bu, bu dünyada düz gelmese. Evet ne kadarımız kaldı? Bir tane de işleyelim. Evet dokuzuncu ne diyor? Bir melek de görevlidir? Yağmurdan bitkilerden. Yağmurdan ve bitkilerden olan melek var. Bunlardan görevlidir. Bunların da başında kim var? Mikail aleyhisselam. Mikail. Bu da baş meleklerdendir. Cibrail, İsrafil, Mikail. Ezrail yoktur. Ne var? Melekel mortu. Bunlar baş meleklerdir. Bunlar da bu da Cerevlidir. Bunun Mikail aleyhisselam mukarrab meleklerdendir cibil cibil. Allah-u Teala buna ne vermiş? Bu evrenin hayatı boyunca yani Hazret Adem'den önce allah Teala yaratmış bir evreni yer üzerinde hayat bulunmuş ta dünyanın sonuna kadar piyamat gününe kadar Mikail'e ne verilmiştir? şey verilmiştir ee, bu görev verilmiştir yağmur ve bitkilerden sorumludur. Biz buna böyle inanıyoruz. Çünkü Allah Subhanahu teale böyle bize haber verilmiştir. Bir de neyle? Yağmur, su ne gereği? Bir de rüzgar bulutlar hepsi İsrafil Aleyhisselam'ın, Mikail Aleyhisselam'ın emri altında çalışıyor. Bunu da Allah subhanahu ta'ala tabi hadislerde geçiyor, ayetlerde de geçiyor. Şu bir ayette şöyle geliyor. En'am surası 9. 3. ayette. Hu el-lezi yursilü rüyâhe buşran beyne rahmeti allah Teala rüzgarları müjde olarak gönderir. Bir rahmettir rüzgarları. O da nedir diyor. Hatta ida aqallat sahaban tiqalan şuqnahu li belad Rüzgarlar diyor ki ne zaman rahmet olur? Tabii rüzgar Allah'ın askeridir. İstesene kıyamet olur. Ad Samut kavmi gibi can kökten çökten götürdü onları. Bugün göğünüz fırtınalar oluyor. Ne olur? Evleri bile yıkar, götürür, insanlar ölüyorlar. Memleketler yok oluyorlar. Hasırgalar oluyor. İnsanı alıp götürüyor. Bu, ama bu da kimin elindedir? Mikail aleyhisselam. Bir de rahmeti var bunun ayette geçtiği gibi. Ne yapıyor allah Teala diyor? O rüzgar, celal bulutları toplar, bir memlekete götürür, o memleket ölüdür. Ölüdür nedir yani? Kupkurudur, yoktur. Mikail aleyhisselam'a emre allah Teala. Ona bu sene yağmur yaksın, yer göversin. Libere bin meyitin fenzayına bihil oradan bulut geldikten sonra ne ener havadan su ener fakhrızna bhihi min kulli thamarati kdzalik nuxrjul mohta la gllkum biz aynen ölüni de yoktan yaratırız bu Allah Teala bir hikmettir veriyor bize yerkök buğdayı da taneyi de her filize ekmişsin ama su vermesen su verdin ihtezzet varabat bir ayette diyor. İhtezzet nedir? Kıvırdadı yerinden varabat büyüdü. Bak bir buğdayı topraktay ki bakarsın o toprak böyle çatladı. Yarıldı. içinden filiz çıktı. İşte bunu öyle Arapçada güzel bir tasvir ediyor Allah. Belagatli. İhtezzet varabat. Nasıl o buğday nedir? Tane yani bilis yani tohum nedir? Ölü bir şeydir, cansızdır. Birden canlı oluyor. Nasıl oldu bu? E bunu yapan Allah ölünü de çıkartır, diriltir. Aklınız olsun. İşte bu da nedir? Melek, muakkel, neyle muakkeldir? Yağmur, rüzgar, bu da bir görevdir. Anamcı görev onun onu da işleyelim. Bugün bu kadar. İnşallah o bir deste de o bilsin bitiririz. O da nedir? Bir bazı melekler var. Allah Subhanahu ve Teala bunu yerden gökteki bütün hareketlerden mesul koymuştur. Yani yerde gökte ne oluyor? Bunlar meşguldü. Bunların da adını başını vermemiş bize. Rüzgarların bir kısmını götürseler ee, yerde ne olur? Depremler olur, volkanlar patlar, e, e, fayazan olur, sel olur, denizler coşar, e, asmanlar rahmet eder, gazab eder. Bunlar nedir hepsi? Meleklerden. Her şeyden bu melekler sorumludur. Bunların da sayılarını Allah bilir. O kadar bilindirmiş bize. Burada da birçok ayette mesela Mursalat şüretinde, Nâziat şurasında Saffat şüretinde Allah taleplerin şeyini vermiş bize. E, vel mursalati urfan, fel asifati asfan, vel nâşirati nasyan, fel farikati farkan, fel mulakkiyati zikra. Sonra nâziatte din, vel nâziati garkan, vel nâşitati sebkan, fel Sonra, bunlar hepsi meleklerdir. Yer üzerinde ne kadar savaşlardan bile mesul olan melekler var. Müslümanlardan savaş ederler filan. Hepsi bunlar bu meleklerin içindir. Bunların da sayılarını Allah Teala bilir. Melek çoktur. Allah'ın yer üzerinde meleği çoktur. Evet. Bir 11. melek en son diyoruz da bunu da işleyelim bu da bir için çünkü olar kısa sürdü bir kısmı. O da nedir? Hafaza. Hafaza melekleri. Hafaza nedir? Bizim amellerimizi yazandır. Diyoruz sağımızda bir tane var, fer amellerimizi yazar. Sonumuzda bir tane var, şer amellerimizi yazar. Allah'ın emrine uyduk yasağın önünde durduk bu melek yazıyor. Allah'ın emrini Yerine getirmedik, yassarını açtık, çeynedik bu melek yazıyor. Mümin, bu meleği, yor, sağdaki meleği yoruyacak. Soldaki meleğe diyecek dinlen. Sen bu dünyada dostum ol, ben seni dinlendiriyorum. Anlatabildim mi? Bu meleği yoracaksın. Sen sana kardeşim, sen de benim gibi. Bu dünyada yorul, o bir dünyada benim gibi dinlenirsin. Senin görevin benimle. Ne kadar hayattan yazıyorsun. Onun için sağdaki defter simsiyah olması lazım. Neden? Yazıdan. Soldaki defter müminde bamba olması lazım. Ama maalesef gayrimüminde tersidir. Masiye ehlinde de nedir? Karmadır. Her kişi tarafında adam var hakkını verenler. Biz hayır, burada hak, sağdakinin hakkını vereceğiz. Sağdakinin yoruyacağız. Bu sefer öyle olsun. Bu bizim dostumuzdur çünkü. Bu melekler oğlunun her emelini yazarlar. Senden bile ayırmazlar. Kalbinden geçse bile bir şey bilirler. Öyle bir kabiliyete sahiptir. Allah böyle yapmışlar. Kabiliyetleri var. Onun için bunlar bizimden olduğumuz için biz yalnız değiliz. Melekler var bizimle. E bu meleklere aziyet vermemek için biz elbisemizi çıkartacağız, tuvalete gideceğiz, ne diyeceğiz? Bismillah dedik, o melekler artık bizim aziyetimizi görmezler. Onun için mümin adam ne sağdakine ne soldaki melekine aziyet vermez. Evet, bu melekleri Allah subhane ve teala ayette anlatıyor. hadislerde tabii çok geçiyor. Meselen İnfitar surasında وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِذ۪ينَ كِرَامًا كَاتِب۪ينَ يَعْمَلُونَ مَا تَفْعَلُونَ Diyor ki sizin üzerinizde ne var? Ha? كِرَامًا كَاتِب۪ينَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِذ۪ينَ Sizin amellerinizi hefz edenler var. Yani eskiden deseydim bir tane oturmuş elinde kalem yazıyor ya adam derdin reçebi biter bürcün yazmaz. Yen yani yorulur kalemini bırakır dinlenir bambara ne yapsam çar ederim. Anlatabildim mi? E yen bilmem ne olsa mamurun paydoz zamanına gelse ama şimdi dijital çıkmış biliyorsunuz. Dijital her şeyi bir diskette bu türçvenin bütün konuştuklarına kaydedebilir. İstediği zaman o sesi getirebilirler kulak var ya. Ama fekeyfe melekler melekler hiçbir şey onlar için yoktur yorulduk. Bütün saniyenin kayıt altındadır. Kıyamet gününde ses ve resimle gelir karşına. Onu da Allah Teala ne diyor? tasvir ediyor bize. Diyor ki o gündür ki inkar etsen elin ve gözün ve ayağın bütün azaların senin üzerine şahitlik yapar. Dersen dersen vallahi ya Rabbim ben elim uzadıp para çalmadım. Elim der yalan diyorsun. Filan gün filan yerde filan çaldım. Filan gün filan yerde filan çaldım. Tarihiyle saniyesiyle ikrar Ayağın dersin ben filan yere gitmedim. İnkar edesin Orada ayağın der filan filan saatte filan yere gittin. Ben seni götürdüm evet kiramen katibin Duyur, o katibler mükerremdiler teşrif olunmuşlar onun için mübarek meleklerdiler her ikisi de ikisi de bize dosttur ikisi bize dosttur ikisi de Allah'ın emrini getiriyor yerine yani ibadet yapıyorlar İbadet yapılan halde insan ne olur mümin olur üç melek de dosttur zaten onun için bu çi melek Allah indinde mükerrem diler. Bizim de dostumuz olması lazım. Bu çi melek ne sever? Biri sever yorul, biri sever dinlenmek. Mumin ne yapar? Bunların istediğini yapar. Kafir ne yapar? Tersini yapar. Çalışana sen dinlen, çalışan, çalışma, dinle, çalışma sevene diyersen dinlen, çalışma sevmeyene diyersen çalış. Azir, Şeytan işte budur. Şeytan hem Allah'ın bütün evliyaullahlarına, dostlarına aziyet vermekle görevliyedir. Ama mu'min rahmene uyduğu için çalışan meleğe yer, çalış, çalışmaya der dindense. Ya'lemûne <gülüyor> mâ Ne yapsanız bilirler. İmkanı yoktur. Burada alimler neye dedi? Ya'lemûne ma tef'alûn Çünkü bu da bir Allah'ın rahmetidir. Ben kalbimden geçti plan kuracağım. Ben dedim gideceğim. Şimdi Eyüp'ün yanında oturacağım. Cep telefonu cebinden çalacağım. Gittim Eyüp'ün yanına oturdum. Allah korkusu geldi. Çalmadım telefonu. Merak yazar mı? Yazmaz. Yazmaz. Allah'ın rahmeti gereği. Ama yapsan hem o niyetin yazılır hem bütün belalar geliyor başına senin. Ama fiil yapmadın, çalmadın. Ama ben istedim çalım, çalamadım. Eyyub uyanıktır, elini koymuş cebine, yendikmiş yani cebini, yani sağlam bir yere koymuş telefonla, çalamadım. Yazılır mı ne? Evet yazılır. Çünkü ben çalamadım, elim gücüm yetmedi. Ama ben çalmadım Allah korkusundan dolayı sıfır. O melek bir şey yazmaz. Onun için burada Ali ne diyor? Ya'lemune ma taf'alun. Filnizi yazarlar. Bir diğer ayette e, ne diyor? İdiyetelakqal mutalaqqiyan anil yemin ve anish shimal qa'id. Oturmuşlar burada qa'id nedir? Yani nasıl çeskin nişancı elip tetikte bekliyor? Öyledir. Qa'id çeskin nişancı gibi oturmuşlar sizin başınızda. Nasıl kartal Dağın üzerinde durur. Gözü, hedefi. Avun-i Şerbi'den üzerine çeker, aynen böyle. Kayıp. Oturmuş üzerimizde. مَا يَلْفَظُمُ قَوْلٍ illa لَد۪ي رَق۪يبٌ atid. Bir kavli bile lafz ağzınızdan çıksa öyle bir sağlam kaydeden var. Başınızın üzerinde. Allah bizi bu çimeleyin dostlarından etsin, bütün Müslümanlar. Çalışana hadi sene iş diyelim, ey bizim melek kardeşimiz, çalışmayan sevmeyenleri diye sen dinlen. Allah Subhana wa Taala bizi meleklere dost edenlerden eylesin, melekleri az verenlerden den eylemesin. Allah o melekleri bize Rahmet olarak gönderenlerden etsin, nimet olan gönderenlerden eylemesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallatu vesselamu ala seyyidin musselin, nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve